Alhamdulillah, rabbil rabbilah, hij zei: Wat ala het? Muhammad is ala ali zei: Wat is Sahih Hij zei: Wat anlayışında fıkıh Hij devam ediyoruz. Önceki haftalarda taharet babını, temizlik babını, necasetler babını ve bu necasetlerden temizliği, fıtri sünnetler diyerek dersimizi işlemiştik. Bugün de, bugün de, biraz daha pratik olarak, yani bizi ilgilendiren, ey, ilk başlığımız tuvalet adabı. Bu din öyle bir dindir ki, tuvalet adabını bile tuvalete kadar insana müdahale eder. E <Sessizlik> yahsabul insan en yutrak suda. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor diyor ayette. Dolayısıyla birazdan gelir Allahu alem eee Ebuzer miydi? Allahu alem Ebuzere soruyorlar. Diyorlar ki Ne o diyorlar, sizin peygamberiniz size tuvalete nasıl gireceğinizi de mi öğretiyor? Yok abla Mesut değil. Allah aleme bu zerrdir o. Diyor ki, nasıl tuvalete gideceğinizi de mi öğretiyor? Birazdan gelecek o, var burada. Evet diyor, o bize kıbleye yönelmememizi, Efendime söyleyeyim, üç taştan aşağısıyla temizlik yapmamamızı emret ve anlatıyor. Yani onlar aslında alay ediyorlar. Diyorlar ki, yani siz tuvaleti de mi siz, size dininiz öğretebilirsiniz? O da diyor, evet. Bizim peygamberimiz uçan kuşun kanadından bile bize haber vermiştir. Yani ne demek istiyor müşriklere? Demek istiyor ki, Bakın bu dinin tuvalete kadar nasıl girileceğini size öğreten bir din daveti size kadar ulaşmış. Yani yarın Allah katında diyemezsiniz ki vallahi biz Muhammed'in ne söylemek istediğini aleyhissalatü vesselam anlamadık. Ya da le ile illallah işitmedik. Tuvalete kadar işitmişler müşrikler. Çoluk çocuğunuza sahip olun. Hani bizim çocuğumuz da var, nerede? Yok. O sabah <gülüyor> dışarıda kapıya geliyor da beni içeri sokmuyor. Yani telefonunu istemek için geliyorum. Senin. Tuvalete girmek isteyen bir kimsenin Bismillah diyerek <gülüyor> Allahümme inni e'ûzu bike minel hübzi vel khabais diyerek girmesi müstehaptır, yani sünnettir. Çünkü Ali radıyallahu anh Rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cinler ile Adem oğullarının arasındaki perde onlardan herhangi birisinin helaya girdiği vakit Bismillah demesidir. Yani niçin Bismillah diyoruz? Halbuki tuvalete gireceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste diyor ki Ey kişi Bismillah dediğinde Cinler biliyorsunuz en çok bu tip yerlerde olur. O zaman kişi affedersin edep yerlerini açacak Allah Azza ve Celle bir perde indiriyor ve dolayısıyla onu göremiyorlar o halini. O yüzden Bismillah der. İkinci söylediğimiz Allahümme inni a'udhu bike minel khubti vel khaba'ith ifadesinde söylediğimiz Bu da Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helaya girdiği vakit anlamı Allah'ım pislikten ve pisliklerden, dişi ve erkek şeytanlardan sana sığınırım derdi. Şimdi bunu her iki hadis sahihtir. Arkadaşlar ben demiştim ki Husnul Müslim getirelim. Bak bunu ezberlememiz gerekir. Yani kısa bir duadır. Ancak azberlemeyen en azından Türkçesini söylesin çünkü duadır. Girerken, Bismillah, Ey Rabbim her türlü pislikten veya kadın ve erkek cinlerin şerrinden, şeytanlardan sana sığınırım gibi söyleyip girsin. Zannedersem bu tip şeyleri yine elinizdeki kitapta bulacaksınız. İkincisi arkadaşlar, yani bir tuvaletle ilgili hemen hemen 13-14 tane madde sayacağım. Öyledir. Şimdi demeyeyim valla biz girip çıkıyoruz yani öyle değil işte. İkincisi heladan çıkarken ne diyecek? Gufranek Ey Rabbim bağışla gibi. Bunu söylemesi müstehaptır yani sünnettir. Çünkü Allah Resulü Ayşe annemiz radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Heladan çıktığında gufranek derdi. Evet. Üçüncüsü helaya girerken önce sol ayakla girecek. Çıkarken de sağ ayakla çıkması müstehaptır. Çünkü üstün işlere sağdan başlamak öyle olmayan işlere ise soldan başlamak gerekir. Yani oraya sola girer, af buyurun temizliğini sol ile yapar. Çünkü üstün olmayan işlerdendir. Dördüncüsü, ihtiyacını yapı dışında açık yerlerde giderecekse görünmeyecek kadar uzağa uzağa gitmesi müstehaptır. Çünkü Cabir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Diyor ki, bir yolculuğa Resulullah aleyhisselatü vesselam ile beraber çıkmıştık. Esasen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görünmeyecek kadar uzağa gitmedikçe def hacet yapmazdı. Yani e, mesela insan açık alandaysa veya yolculukta belki ihtiyaçtır bu. Yani tabiri caizse insanız. Her türlü şey olabilir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi. Öyle bir şey yani tuvalet, umumi helal belki yok. Ki o zamanlar böyle onların da bizim gibi evlerinde böyle tuvaletleri yoktu. Ne yapıyorlardı? Açık alanlara gidiyorlardı. Ancak iyice gözden kaybolmadan defi hacet yapmıyorlardı. İşte bu Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de görüldüğü gibi aleyhissalatü vesselam uzaklaşıyor, gözden kayboluncaya kadar ondan sonra defi hacet yapıyordu. Beşincisi, yere yaklaşmadıkça elbisesini açmaz. Açık alanda böyle bir şeyi yapan kimse yere yaklaşmadıkça Niçin arkadaşlar buradaki şey ne? Görülmesin ya. Ha? Yani böyle ayaktayken böyle hemen üstünü açacak değil. Yere yaklaştıktan sonra yani görünmeyecek bir duruma geldikten sonra bunu yapar. Çocuklara biraz sessiz olmalarını söyleyeyim. Bence çocukları bir daha getirmiyor. Ecemal bu oyun şeyini kaldırması lazım önce. He, onu sonra bana hatırlatın da ilan yapacağım bu kadınlarla ilgili bu kader. Dersin sonunda inşallah. Evet. İbn-i Ömer radiyallahu anhüme şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ihtiyacını görmek istediğinde elbisesini yere yaklaşmadıkça kaldırmazdı. Tabi yani burada elbiseyi kaldırmazdı niçin kaldırmazdı biliyorsunuz onların elbisesi şu an fistan diyoruz ya o tarzda olduğu için biz kendi bizim için ne diyeceğiz indirmezdi diyeceğiz indirmeyeceğiz diyeceğiz yani onlar kaldırmazdı biz ey indirilmez yani anladınız He, dolayısıyla bu tuvalet adaptlarındandır birazdan gelecek bunun detayını vereceğim Ne sahrada yani çölde, açık alanda ne de yapı içinde yani normal tuvalette kıbleye önünü veya arkasını dönmek caiz değildir. Ebu Eyyub el Ensarî radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Defi hacete çıktığınız vakit önünüzü de arkanızı da kıbleye çevirmeyin. Bunun yerine önünüzü Ve arkanızı doğuya ve batıya dönünüz buyuruyor Ali satt vasallam. Yani hani güney tarafında kıble olduğu için önünüzü ve arkanızı dönmeyin bunun yerine diyor doğuya ve batıya yönelin diyor Ali satt vasallam. Bu sebeple kişinin defi hacet esnasında önünü veya arkasını kıbleye dönmesi Ali satt vasallam bunu sakındırıyor. Evet, o her zaman dikkat ediyorlar ama bazı ihmaller de var. Ebu Eyyub bununla ilgili diyor ki Ebu, e, Ebu Eyyub radıyallahu anh diyor ki Şam'a gelmiştik. Orada tuvaletlerin Kabe'ye doğru yapılmış olduğunu gördük. Biz oralarda kıbleden bir parça başka tarafa yönelip Yüce Allah'tan mağfiret dilerdik. Yani kıbleye doğru yapılmıştı ama biz diyor yönümüzü biraz dönerek otururduk. Allah'tan da mağfiret dilerdik. Tabi kimisi bunun etrafında tartışmışlardır bazı alimler. Yani kimisi diyor ki bina içerisinde olması ayrı, açık alanda veya yakın olması gibi söyleyenler var. Kimisi bunu e, çok şiddetli bir şey olarak görmüyorlar. Şiddetli bir e, yasak olarak görmüyorlar bazıları ama doğrusu sakınmaktır. Yapı Kıbleye doğru yapılmışsa bile kişi dönebilir. Yani biraz Kendini çevirmesi bile e, nedir? Ondan en azından bu şeye riayet etmesi anlamına gelir. Yedincisi, insanların gidip geldikleri yollarda ve onların gölgelendikleri yerlerde abdest bozmak haramdır. Ve hatta laneti celbeder. Allah'ın lanetini celbeder. Niçin? Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki lanet ediciden sakınınız. Yani iki tane laneti gerektiren şeyden sakınınız diyor aleyhissalatü vesselam. Ashab dedi ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nedir iki tane lanet edici? Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların yollarında ya da gölgelendikleri yollarda abdest bozmaktır. Yani insanların yürüdüğü yollarda gidip geldikleri yerler. Ve Veyahud dinlendikleri yerler. Mesela diyelim ki ağaç. Ağaç altı. Gölgelendikleri yerlerde. insanların gidip geldikleri yerlerde. Yani insanların alakadar olduğu yerlerde böyle bir şeyi yapmak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam lanet edici diyor. Ya da laneti celbeden şeylerdendir diyor. Aleyhissalatü vesselam. Ve bundan sakınınız. şimdi Evet, Müslim'de geçen hadis Ebu Davut'ta geçiyor. <gülüyor> Sekizincisi arkadaşlar, ben söyleyeceğim bana biriniz bunu anlatsın. Hadisi söyleyeceğim. Banyo yapılan yerde küçük abdesti bozmak mekruhtur. Humet el-Himeyri El-Himeyri'nin şöyle dediği rivayet ediliyor. Ebu Hureyre'ye, Ebu Hureyre gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile sohbeti bulunan, peygamberle arkadaşlık yapmış biriyle karşılaştım. O da dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhangi birimizin her gün taranmasını ya da yıkandığı yerde küçük abdestini bozmasını nehyetmiştir. Demek ki bu hadiste ne nehyediliyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize her gün taranmamızı ya da yıkandığı yani guslettiği yerde küçük abdest bozmasını nehyetmiştir. Kim bunu açıklayacak? Ne demek istiyor yani burada? Evet taranmak diyor. Evet. Bozan topraktan olduğu için. Hah. Aynen Süresi öyle. Nemsiz kalmasından dolayı, değil mi? Nemliyordu Peki, taranmasını diyor, her gün taranmasını nehyetti diyor. Allah Allah. Şimdi o pek işimize gelmiyor. Sakalımız olmadığı için tarayamıyoruz. Saramadığımız Saçı. Tarayamıyoruz. Saçım var. Saçımız da, saçımız sayıyorsa. Saçı diyor zaten, sakal demiyor ki. E, eksik telefon da, <gülüyor> da Bakın mesela bu kitabın ilk baskısında nasıl tercüme etmişlerdi? banyoda taranmasını diye. Aslında hadis öyle değil. Banyoda taranmaktan bahsetmiyor hadis. Her gün taranması. 2. baskıda düzelttiler. Bunu uyardık elhamdülillah. Bunu düzelterek bastılar. Şimdi burada aslında önemli bir husus var. Yani hadisin zahirine bakıp ilimsiz hareket eden yapan eden kimse o zaman bazı şeyleri terk eder. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam her gün taranmasından kastı Yani sık sık taranmayı Aleyhisselatü Vesselam neyi diyordu. Kişinin kibir alemeti mi oluşuyor? Şöyle yani işi gücü bırakmış. Şimdi görürsünüz berberlerin önünden geçin. Adam bir oraya sürüyor. Bir buraya sürüyor. Bir öyle çeviriyor. Bir böyle çeviriyor. Yeni sürekli saçıyla meşgul olmayı Aleyhisselatü Vesselam neyi ediyor. Karabak Şimdi geleceğim garabak. oraya inşallah. Mesela kişi kalktı tabii ki saçını tarayacak, düzeltecek. Müslüman temiz, güzel görünür. Tabii bunu yapacak. Hakkınlanmadan. Ancak sürekli sürekli böyle sürekli taranmayı aleyhissalatü vesselam nehyediyor. Yani sürekli onunla meşgul olmayı. Bakıp, Bakın düşünün yani bir taranmak ne kadar vakit, vakit alır? Dakika, e, bir dakika, iki dakika, bilmiyorum beş dakika dedim. ben ne, ne tıraş oluyor ya beş dakika. <gülüyor> şimdi şimdi şuraya geleceğim. Düşünün arkadaşlar insanlar diyor ki ya bu caizdir diyor oturuyor tavla oynuyor. Bu caizdir diyor santral. Aleyhisselatü Vesselam taranmayı ya vaktini saçına harcamanı nehyediyor. Bırakın sen oturacaksın da orada saatlerce boş işlerle meşgul olacaksın. Ne demektir bu? Aleyhisselatü Vesselam burada nehyettiği yani sürekli saçla meşgul olmak. Hani şu hadise hatırlayın Aleyhisselatü Vesselam diyor. Kişi diyor saçlarını taramış bir halde. Saçlarını taramış, güzel giyinmiş ve yolda caka caka, caka atarak yürümesinden ötürü Allah'ın onu yere yerin dibine geçirmesinden korkmaz mı diyor Ali Efendisi. Yani böyle kendini sevmesi, yani tam kibir olmasa da karşılığı, yani kendini sevmesi, beğenmesi. He, ne yapacak? He, o yüzden demek ki orada sınırlı olacak. Yani sürekli böyle bir şeyleriyle Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği olur. İkincisi de evet banyoya bevletmesini Aleyhisselatü Vesselam nehyediyordu. Niçin? Çünkü evet gerçekten o dönem toprak zemindi. Yani bunlar guslettiği yerler topraktı. He, zamanla bu toprak emiyor emiyor sonra ne oluyor? Bu toprak doyuyor ve emmez oluyor. Dolayısıyla o ne oluyor? İdrar falan necistir. Oraya böyle edilmesi. Orada necaset kalacak. Ancak günümüzde öyle midir? Hayır. Günümüzde af buyurun su giderleri var. Değil mi? Su gideri var veya klozet var. Tabii ki klozet varsa klozet tercih edilir. Klozet yoksa su giderine ey insan ufak su yani o suyla beraber gideceği için oradaki seramik falan böyle şeyi tutmayacağı için o, o kişinin ee, orada idrarını yapması Bunda bir sakınca yoktur. Ancak toprak zemin olsaydı aleyhissalatü vesselam'ın ifade ettiği gibi bu nehi geçerli olurdu. Dokuzuncusu, durgun bir suya küçük abdest bozmak haramdır. Durgun suya. Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Durgun suya Allah resulü vesselam küçük abdest bozulmasını yasaklamıştır. Kirmizi de geçiyor, Buhari de geçiyor. Nesai Abu Daoud, Ibnimaje, yani Sahi Bir Hadis. Suyu Durgun suda. een e or, yani. bir de kant van de de kant van de kant van de kant Peki, Gerçekten adam geldi kuyuya bövretti. Kuyu durgunsu. Ya da ya da havuza. He, he Ya da havuza. Ne tadı değişti, ne rengi değişti, ne. O su temiz mi? Temizlecek. Temiz değil mi? Ancak yine de nehir geçirmiştir kişi. Durgun suya bunu. Bileleyenler içinde yapıyorlar. Değil mi? Tabii tabii yani lehen olsun şu. Lehende ama su varsa, lehende yoksa lehne leğen, yapar. Hayır. He. Tamam işte, yani leğenin içinde de yapıyorlardı o zaman mesela, duşlarında. Onun Ama başka hadis de var Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kaba yaptığına dair, sedirinin altında koyduğu. Yani böyle de var. Yani burada ne yedilen suyun kendisine zarar vermektir. Yoksa tabii ki içinde su varsa Aleyhisselatü Vesselam o hanımının suyuyla abdest aldı. Çünkü orada su vardı, göllenmişti. Onunla beraber ona yapılmaz. Artık o suya müdahale edilmez. Yani demek istediğim benim arkadaşlara küçük olsun yani su az miktarda olsun çok miktarda olsun bu demek değildir ki yani kulletin sınırının üstündedir. Hadi buraya böyle öyle bir şey yok. Durgun olan suya Allah Resulü Sattvaselam Câbi Cabir Allâhu an liwaîet ettiği hadiste görüyoruz ki nehi ediyor? Denizler durgun su değildir. Yok yok canım o denizdir. Bahar. Evet Ali Sattvaselam onu hiçbir şey kirletmez. Meytesi de helaldir buyuruyor onun için. Onuncusu, ayakta küçük abdest bozmak, caiz olmakla birlikte oturmak daha faziletlidir. Bu başlık biraz şeydir ama onu açacağız yani. Huzeyfe radıyallahu anh tengeren rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir topluluğa ait bir mezbeleye yani bir yıkıntı, bir harabe gitti ve ayakta küçük abdestini yaptı. Yani uf ufak su döktü. Ve Uzeyfe diyor ben bir kenara çekildim. Aleyhisselatü Vesselam bana yaklaş dedi. Ben de onun topukları yanını yanında ayakta dikilinceye kadar yaklaştım. Yani ona temizlenmesi için taş vermek için yaklaştım. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı ve mesleri üzerine mes yaptı. Burada Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Ayakta bevletmiş. Bevlet. Şimdi geliyoruz ikinci hadise. Oturmanın daha faziletli olduğunu söylememizin sebebi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in çoğunlukla yaptığının bu şekilde oluşundan dolayıdır. Öyle ki Aişe Radıyallahu anhüme şöyle diyor. Her kim size Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ayaktayken idrar yaptığını söylerse onu yalanlayınız. Onu tasdik ediniz etmeyiniz. O ancak oturarak küçük abdestini bozardı diyor. Arkadaşlar iki tane zıt hadis söyledim. Daha önce derslerimizde oturmuş arkadaşlar. Bu konuyu biliyorlardır. De yani, şimdi şimdi Allah Resulü aleyhisselat ve Şimdi mezarlık konusu varsa niçin ayakta bevletti? Ambul Kadir. Hayır. Mezar, mezar, mezarın yanından geçerler Resulü. Bir yaş, bir dal ona batırıyor. Yanındaki diyor ki eğer Resulü bu dal niye kurudun? O da diyor ki şu bu tamam, konu bu değil darb... ama. Özür dilerim. Ayakta şimdi da... Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki ayakta bevletti. Değil mi? Bu hadis sahihtir. Hadis sahihtir. Ayşe annemiz de diyor ki kim derse ki ayakta böyle o onu tasdik etmeyiniz diyor. Yani o yalan söylemiştir. Bu da sahihtir. Yani ilk öyle söylediğim hadis hemen hemen e, tüm hadis kaynaklarımızda geçiyor desem yeridir. Ama ancak her ikisi de sahihtir. Cumhur'un görüşünü bize aktarır mısınız? İşte ben şimdi ben aktarmadan önce ben diyorum ki daha önce arkadaşlar bu konuyu işittiler. Kim ne diyecek? Yani bu ikisinin arasında nasıl çıkacak? Özür dilerim. Mesela şimdi ben çıkıp desem ki ayakta bevletmek sünnettir. Çünkü aleyhissalatü vesselam ayakta bevletti. İşte Huzeyfe'den gelen hadis. Benim bu sözüm isabetli mi? İsabetli değil. Bir dakika. Değil. Ama kendi yapmış. Hocam, yirmi dört saat yanında kalmadığı için görmedikten dolayı, yani bundan dolayıdır hocam. Kim bu, yani 24 saat yanında kalmadığı için? Yani şey radıyallahu anh. Yani normal günlük hayatta görmediği için. Ha işte böyle not alsanız ha unutmazsınız. Bak sonradan diyorsun jeton düştü ama bu her zaman. Buyur, yani bunları tık, tık Evdeki haliyle de yani. Ha o evdeki halini görüyor. Her iki hadis sahihtir. Huzeyfe radıyallahu an. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ile bunu yaşadı yani bunu gördü. Bu sahihtir. Hadis. Ayşe annemiz ise aleyhissalatü vesselam'ın ayakta yaptığını hiç görmedi. Bu sebeple dedi ki kim derse ki o ayakta bövletti, onu tasdik etmeyin. Şimdi ee, peki deminki sorduğum soru. Aleyhissalatü vesselam burada ayakta yaptı. Peki ayakta bövletmek sünnet olmuyor mu o zaman? Onun yaptığı bir şey. Sünnet Niçin ruhsat sünnet olmuyor? Bu ruhsat. ruhsat, ruhsat, ruhsat. Ha, evet. Çünkü Aleyhisselat Vesselam burada ne yaptı? İşte ümmetine ruhsat vermek için, ey ümmet, ümmetine ruhsat verebilmek için. Yani Aleyhisselat Vesselamın sünneti nedir? Oturarak yapması. Niçin? Çünkü sürekli oturarak bunu yapıyor. Ayakta da ruhsata bina en bir cevaz verilmiş. Niçin? Çünkü insanız. Dediğim gibi, şimdi burada sıkıştı yolda gidiyor adam. Ne yapacak? Otursa affedersin edep yerleri görünecek. Yani böyle bir yer değil. Böyle bir sıkıntının içerisine düştü. Orada ona ruhsat var ki ayakta bevledebilsin. Ona sadece ruhsat var. Ancak sünnet olan oturarak bevledilmesidir. Evet o su içme hadisinde olduğu gibi. Aleyhisselatü vesselam. Su, Ey, ayaktayken. Su, su, suda da durum hemen hemen aynı değil mi? Hocam? Aynı şey. Aleyhisselatü vesselam oturarak yerdi içerdi. Suyu da yemeği de. Ancak zemzemi ayakta içti. Diyorum ya bir arkadaşlarım bir kardeş Umre'den gelmişti gittik. Bana zemzem ikram ettiler. Ben de hadislerde ifade edildiği gibi besmele bir çektim. Neyse. Hangi niyetle içersen onun içindir falan. Ben içtim. Dediler ki ayağa kalk. Yani senin gibi bir adam da bilmezse anlamında baktılar. Bu arkadaşlar. Dediler ki ayağa kalk iç. İşte dedim ki niçin? Dediler ki sünnettir. Niçin dedim sünnettir? Dediler hadis var. Az önce Müslim'de okuduk getirdiler bir de hadisi. İyi o zaman dedim. Sütü de dedim devenin üstündeyken içmek sünnettir. Çünkü Ali Aleyhisselatü Vesselam Arafat'tayken devenin üstünde ona süt ikram ettiler içti. Bundan sonra süt içeceğimiz zaman deveye bineceğiz dedim. Deve dedim ki ya Subhanallah İşte bu bir hadisi eline alıp sonra bunu hüccet diye delil diye ortaya koyarsan o zaman o bir hadisleri görmezsen Yani et cem'i beynen nusus dediğimiz husus yerine getirilmezse böyle cahillikler olur. Tabii doğrusu ne zemzemi? Oturarak içmektir veya o bir e, sularla ilgili ki derste görmüştük. Evet. Diğer sularda ne yapılabiliyorsa zemzemle de yapılabileceği ile ilgilidir. Ancak aleyhisselatü vesselam'ın ayakta su içmesi bir ruhsattır. Yine verilen bir cevazdır ama bu demek değildir ki ayakta sünnettir oturur. Hayır. Yani bazen yapılabilir olacağını bir delilidir. Evet. Ee, buradan da arkadaşlar anlayacağımız husus bu olması gerekir. Sidik'ten kendini korumak bahsine gelince demin Abu Kadir kardeşimizin ifade ettiği gibi. Aleyhisselam iki kabrin başında duruyor ve diyor ki şu an burada yatanlar azap olunuyorlar. i̇bn Abbas rivayet ediyor bu hadisi. Allah onlardan razı olsun diyor ki azap olunuyorlar. Ali Aleyhisselatü Vesselam diyor bunlar çok büyük bir şeyden ötürü azap olmuyorlar. Yani böyle hani çok büyük bir vebalden, masiyetten değil, küçük şeylerden. Bunlardan bir tanesi nemime yapıyordu. Nemime yapıyordu evet laf getirip götürüyordu. O biri ayakta böyle diyordu değil işte. İdrardan sakınmıyordu. Idrardan sakınmıyordu. Tamam ayaktayken ona şimdi pusuvara tuttursa ne yapacağız o zaman yani pisuvar mı diyorlar yani? Ha, idrardan sakınmıyordu. Otursa da, kalsa da idrardan sakınmıyordu. Anladınız? Ali Seyyad Bey bunun üzerine ne yaptı? Bir dal aldı oradan, bu kabirlerin üzerine koydu yani yeşil dal daha e, canlı dal, koydu on toprağın üzerine ve bunu ikiye böldü. Ve dedi ki, umarım ki dedi. Umarım ki dedi, Rabbim dedi, bu dallar kuruyuncaya kadar onların azabını hafifletsin ve bu hadisi okuyan, demin dedim ya bir hadisi alıp amel etmek, bunu okuyan bu sefer me mezarlığı çiçek, çiçek bahçesine çevirdiler. Arkadaşlar böyle bir sünnet yoktur. İki şey söyleyeceğiz bununla ilgili. Bir, bu aleyhisselatü vesselame has bir mucizeydi. Aleyhisselatü vesselam koydu, dedi ki, umarım ki böyle. Çünkü Ali Seyyid vesalem kabire geliyor, selam veriyor kabirlere ve diyor ki: "Kabirler diyor sahiplerine karanlıktır. Ancak benim selamımla o kabirler aydınlanır." diyor Ali Seyyid vesalem. Bunun sünnete diyebilmemiz için Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onlarca, yüzlerce, belki binlerce sahabenin ölümüne şahit olduğu cenazelere katıldı. Aleyhissalatu vesselam Bunu sadece şu iki kabirdeki kimseye yaptığı sebebini de açıkladı. Onun dışında başka sahabelerin mezarlarına çiçek dikilmesini, ağaç dikilmesini, yeşillik ekilmesini emretmedi. Ve bunu yapmadı değil mi? Bunu yapmayınca bu ne olur? Bu sünnet olmaz. Bunu yapmaz. İkimiz diyor Aleyhisselatü Vesselam böyle. Hayır. Bu Aleyhisselatü Vesselam'a has bir durumdu. Dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam o kabirin içindekilerin durumunu haber veriyor. Ve niçin azap olunduklarını da söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun üzerine diyor, ümit ediyorum ki Allah'tan. Ey bunlar kuruyuncaya kadar Allah onlara mahfiret etsin. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam'in umduğu, ümidi, duası Allah katında makbuldu. Yani bu demek değildir ki şimdiki gibi böyle ekeceğiz, biçeceğiz. Hayır. Dikkat edin. Sahabeler kendi mezarlarına veya kardeşleri öldüğü zaman onların mezarlarına bir şeyler ekmediler. Ashab bunu yapmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadı. Dolayısıyla böyle bir sünnet... Söz konusu değildir. Birisi sizin karşınıza bu hadisle çıkarsa bu adam ey burada aslında hakka aykırı iş yapıyor ve bu hadis böyle bir duruma delil teşkil etmez. O zaman kabirlere selam vermek sünnet değil mi? Yani biz yapamazdık. Niye? Olur mu? Ama, yani bana has derken o manada bunu söyleyelim. Selami için bana has demedim. Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliğini kastederek onu söyledim. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam ashab'a eee assalamu aleyküm ya ehle diyeri minel mu'minine vel muslimine bunu öğretiyor ve kendisi de yapıyor. O ayrı. Ali mm -hmm. Aleyhisselatü vesselam kendisi için diyor ki ya, o... benim evet, selamım sebebiyle de. diyor kabir nurlanır diyor. Yani. Aleyhisselatü yani vesselam. Verince nurlanır. Yani. O, o anlattık olamaz. Olur, olur mu bizim... ya? Ben Bir kere o, benim o anlattığım ayrı bir konuydu <gülüyor> bu ayrı bir konu. Yok tamam. Yani şimdi biz verince de Allah'u sallallahu <gülüyor> aleyhisselatü ve vesselam selamla alakası yok senin. Aleyhisselatü vesselam diyorum ki özel bir hali vardır. Şimdi Allah bilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın selamıyla benimki tabii ki bir değildir. Ya da onun duasıyla bir örnek veriyorum yani. Bir değildir. Orada Aleyhisselatü Vesselam onu ekmesi. Doğrudur o ekince umar ki azap hafifletilir ama sana emretmediği için böyle bir şey yapmanı o zaman sen sakınacaksın. Diyeceksin ki o ona has bir durumdur. Budur. Evet. Evet. Evet. Hocam. Evet. Kabirlerin etrafına ağaç dikilebilir etrafında gölgelik olsun diye ya da işte Başım şu kısmı... O Allah tabi oralar da yani. Sadece üzerine. Kabirle alakası yoksa yani mezarlık evet. olduğu için bir sakınca Aynı yok da, yani oraya ekmesinde. Aynı şey diyorlar hocam baş kısmına Aynı ekmek da. sünnettir diyorlar. Peygamber Efendimiz kardeşe muazzam mezarlık diye ağaç dikmiş. Gibi. Yok. Var, Öyle, nereden geliyor bu rivayet? Öyle duymuş. Hocam, i̇şte biz... İşte biz... Cahil diye isim yazmak gibi. Ustadım, biz mesela Hüseyin kardeş, biz yani duymuştu mu din almıyoruz. Ancak delil olacak, tamam? Ha delil varsa biz buna bakarız. Delil yoksa, Heh, yani ki sahihse yani o anlamda bakarız. Ancak böyle bir şey yoktu zaten demin dediğim gibi. Olsaydı bunu ashabta görürdük. Şu anda mezarlarda görüyorum, ben bakıyorum mezarlarda. İki taş ve yine küçük taşlar bunlar, başka bir şey. Var. Evet. Evet arkadaşlar şurayı da dinleyelim son maddeler. Küçük abdest bozulurken bu on ikinci maddemiz. E, Ak buyurun tenasül uzv, uzvunu sağ elle tutmamalı ve sağ elle istinca yapmamalıdır. Temizlik yapmamalıdır. Küçük abdest bozulurken e, Ebu Katade'nin rivayet ettiği hadise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden herhangi bir kimse küçük abdestini bozduğunda sağ elini tenasül uzvuna değdirmesin ve sağ eliyle istinca yapmasın. Temizlik yapmasın. Yani solla olacak. Diğer bir madde, 13. madde. Suyla, taşlarla veya bu kabilden şeylerle istinca yapmak caiz olmakla birlikte su ile istinca yapmak daha faziletlidir. Enes adi rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam helaya girer diyor. Ben de henüz küçük bir çocuk olduğum için onunla birlikte bir su matarası ve bir harbe taşırdım. O su ile istinca yapardı diyor aleyhissalatu vesselam için. Yani taş mı su mu derse hangisi? Su. su. su. Suyun üzerine temizleyici bir şey yoktur. Bugün Pakistan'ın bazı köylerinde tuvalette su yoktur arkadaşlar. Taş vardır. Suyun yokluğundan su yok değildir ha. Taşla temizliğin sünnet olduğuna inandıkları için camilerinde elalara böyle sepetlerde taş koymuşlar. Yani bu cahilliktir. Suyun yokluğunda taşla temizlik yapılır. Aynı suyun yokluğunda teyemmümün yapıldığı gibi. Dolayısıyla bu, bu doğru işte sünneti doğru anlamadığı zaman kişi cahalete düşer. Evet şimdi. Yine Ayşe radıyallahu anh'den gelen rivayet. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sizden herhangi bir kimse abdest bozmak için gittiği vakit beraberinde üç taş alıp gitsin ve onlarla temizliğini yani istinca'yı yapsın. Bunlarla istinca yapmak ona yeterlidir. Yani su yoksa ne yapacak? Üç taştan aşağısıyla temizlenmeyecek. Evet bu da on dördüncü maddemiz zaten. Selman-ı Faris'in Selman-ı Faris radiyallahu anh rivayet ettiği hadiste sizin peygamberiniz hani onunla al alay ediyorlar. Dedi, demin dedik ya ben de Ebu Zer dedim. İşte Selman-ı Faris'iydi. Evet. Selman-ı Faris'iye işte bunu yaptıklarında sizin peygamberiniz size abdest bozmaya varıncaya kadar her şeyi öğretmiş ha öyle mi? Dediklerinde o da diyor ki evet. O bizlere küçük ya da büyük abdest bozarken kıbleye yönelmememizi sağ elimizle Ve üç taştan aşağı ile hayvan pisliği ile yahut kemikle istinca yapmamızı da yasakladı. Hayvan pisliği veya kemikle de yapılmasını yasakladı. Burada görüyorsunuz bu hadisten anlayacağımız üç taştan aşağısı olmaması. 15. maddede de diyor ki kemik yahut hayvan tezeyi ile istinca yapmak caiz değildir. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam istinca yaparken kemik ya da hayvan tezeğiyle silinmeyi yasaklamıştır. Temizlenmeyi yasaklamıştır. Bu on beşinci son maddemiz. Peki arkadaşlar hatta bir sahabe diyor ki ben Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'e temizlenmesi için e, tezek uzattım. Yani taşla tezek uzattım diyor taşları aldı ancak dedi ki onu at o necistir. Eti yenmeyen hayvanlardan... Bir tanesi, yani e, onun tezeyidi. Şimdi burada da kemik ve tezekle Ali aleyhissalatü vesselam temizlenmesini yasakladı. Bunun sebebini kim bize söyleyebilir? Onlar sizce, sizlere Hı. yiyecek. Evet. evet, aynen öyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biliyorsunuz bizim bu yediğimiz yemeklerin, bu etlerin, Bu artık kemiklerinden Allah subhanehu ve teala nasıllığını bilmediğimiz bir şekilde. Onları tekrar et giydiriyor ve onlar cinler bunlardan yiyorlar. Aleyhissalatü vesselam o yüzden bunlarla temizlik yapılmasını bize yasaklıyor. İbni Hacer'de, İbni Hacer Fethulbari'de mesela diyor ki, Tezeklerde de diyor, tezeklerde de temizlik yapılmamasının sebebi de bizim artıklarımız diyor, cin taifesinin yiyeceğidir. Hayvanların artıkları da onların hayvanlarının yiyeceğidir diyor. Yani onlar da artık Allah Azza ve celle kendi katında nasıl ki samana mı çeviriyor, nasıl oluyorsa. Ancak bu bizim bizim dünyamız değil. Beraber aynı dünyada yaşıyoruz ama onlar farklı bir şeyleri var. Bu sebeple, bu tip şeylerle temizlik yapılmasını aleyhisselatü vesselam nehyediyor. 15 maddelik tuvalet adabını da işledik. İnşallah faydalı faydalı olmuştur. Lütfen okuduğumuz hususlara dikkat edin. Ee, konuyla ilgili kitaplarda ezber yapılacak bölümler var. Çünkü haftaya abdeste başlayacağız. Mesela abdestten önce neyle başlanır? Abdesten sonra yapılan dualar. Bunları ezberlemeniz sizin Allah katındaki derecenizi yükseltir bu sebeple E bu kitapta var ama Husrumus dinin yakın bir zamanda gelmesi gerekir. Allahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed in ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü la ilahe illa Ant. Estağfiruk wa atubu ileyk.